<Sessizlik> Allah'ın Rahman'ı Rahim'e. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamü ala seyyidil murselin Muhammed ve ali ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri şunibarık Rebiülevvel ayının son haftasında sizlerle bir hadis-i şerif dersinde daha buluştuk. Hafız-ı Müzri Hazretlerinin kaynaklardan derlediği et-terhib ve et terhib, teşvik ve korkutma muhtevalı eseridir. Bu mübarek eserde birçok hadis-i şerif mevcuttur. Daha biz birinci baptan gidiyoruz ki o da niyet ve ihlas konusudur. Önümüzdeki hadis şerifte çok önemli bir hadis-i şeriftir. Rabbim Teala güzel anlamaya, dinlemeye ve amel etmeye, tatbik etmeye muvaffak eyleye. Amin. Ve anebi kebşetelen mariyyi <gülüyor> radıyallahu teala sahabe-i bu zat, Ebu Kepşeh Hazretleri. Bunların hepsinin özel kıssaları var. E, teracim kitaplarında Sahabe-i İkram hakkındaki tabakat kitaplarında tabii ne güzel olur onlardan da bir, biraz bahsedilse her ravi hakkında kısa bir şey ama ne vakitler yetiyor, ne himmetler, ne azimler e, kasır kalıyor tabii bu zamanda. insanlar ne okumayı seviyor, ne dinlemeyi seviyor işte. Böyle süsleyerek, misleyerek lafları, e, milleti, kulağını, kalbini işte hadis-i şeriflere celbetmek etmek. Kendimize celbetmek etmek değil, ben... ben yani beni dinlese dinlemesene kazanacak? Ama anlattığımız konuları dinlemesi için işte insanlara teşvik yapmaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki o ravi hakkında da kısa bir malumat verilse mesela. Her zaman bu olmuyor. Ennehu bu zat e, semia işitti. Kimi Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisini işitti ki yakulu buyuruyor. Çok büyük bir adi şeriftir bu. E, Tabi Hafız Münziri Hazretleri direkt ee, hadis müsnidi, müsnidi değildir. Yani ona da ulaşan belki bu vasıtalarla e, hadisler mutlaka var. İcazeti senedi ola, duyacağı hadisler çoktur ama burada tabi e, Ahmed bin Hanbel rivat ediyor. E, tirmizi rivat ediyor bu hadis-i şerifi. Lafız Tirmizi'den alınmış. Bu hadis-i şerif hakkında e, hadis hasen ve sahihtir hasen yani hüsn derecesi, hadislerdeki mertebe sahih, sıhhatli olduğuna dair, Tirmizi Hazretleri ki hadis sahasında Tirmizi söz sahibidir. Onlar sahih demişler bu hadis-i şeriflere. E, şimdi e, İbn-i de geçiyor, onda biraz farklı bir lafız geçiyor. Benim adetim şudur, takip edenler dersleri belki e, talebelerden, hocalardan vardırlarsa, ben birinci lafı alıyorum. Yani mesela burada 20 numara konmuş, bu manayı bu hadiste vereceğiz. Ama aynı mealde İbn Mace'de farklı bir lafız. Yani tabir ve üslup farkı var ama muhteva aynı. O ikinciyi söylemiyorum. Çünkü vakitlerimiz kısıtlı. Zaten e, bu teribi numaralandıranlar da ona yeni bir hadis diye numara koymamış. Gerinin farklı lafzı diye. Dolayısıyla ben numaraları takip ediyorum. Yani şunu demek istiyorum. Vakitten tasarruf, aynı şeyleri ee, tekrarlamak iyidir, sünnettir. Ama e, bizim önümüzde binlerce hadis var. Bu demektir ki 10 sene, 20 sene bu kitabın bitmesine belki dersin vaktini 45 değil de 1,5 saate çıkarırsın, biraz daha hızlanırsın onu bilmiyorum. Kaç denedir şifa dersinde bayağı bir yol aldık ama daha yolun neresindeyiz? 4'te 1'ini yapamadık şifa-i şerifin. Ee, aralara şeyler, engeller girdi. Onun için biz aynı manada olanları itibar edelim. Ee, öbür, ikinci lafı lafız farkıdır diye e, mana fark etmediği için yeniden beyan etmiyoruz. Onu söyleyeyim. Hani hadi hoca burayı okumadı demeyin. bazıları öyle atladım. Neyi atladım? Ya aynı hadis İbn-i Mace'de şöyle bir farklılık var ama mana aynı. Ke kelimeler farklı. E, ben ondan dolayı bir daha okursam yine bir yarım saat 20 dakika gider. Bundan dolayı burada numaralara itibar ediyorum. Yani yeni konu olduğunda Vatih-i Şerif'i naklediyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Selahatün. Üç şey söyleyeceğimse ey benim ümmetim. Ben yemin ediyorum. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sadık, ne kadar doğru, ne kadar dürüst. Hiç yalanı yok, hiç yanlışı çıkmamış yani. Uzat. Diyor ki, yemin ediyorum diyor. Yemine ne hacet? Sözü senet yani. Muhbir-i Sadık aleyhisselam. Ama ben yemin ediyorum diyor. Aleyhinne bu üç şey yemin ediyorum. evet Yani, o sahabi yemin etmiyor. Ben de bir baktım hani o sahabim mi yemin ediyor ben dinledim diye bu hadisi. Değil. Kainat efendisi diyor ki, ben üç şey yemin ediyorum. Ve euhaddifikum hadisen şimdi size bir hadis bildiriyorum. Yani ilginç hiçbir hadisin başında bak şimdi size bir hadis söyleyeceğim diye de bir rivayet böyle görmedim ben. Ben bayağı da bir şeyler görmüşümdür. Ama bu ilginç değil mi? Bir defa yeminle başlaması. Bu yemin, yani vallahi gibi e, vellezî nefs Muhammed'in bir hediye, sallallahu aleyhi Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin bunlar çok geçer. Ama başında bak yemin ediyorum kasem ifadesi, üç şey var bak bunlara yemin ediyorum ha diye bu şekil çok nadiren derdir. Ben hemen hemen hatırlamıyorum mislini mesela. Ve Ben size şimdi haber veriyorum hadisen. Naksız insanları keşke haberdar etseydiniz. Hadis-i şerif okunuyor. Kainat efendisi buyuruyor. Cübbeli akılsızın biri. Ama olsun. Vazife yapmaya çalışıyor. Cübbeli duyuruyor. Kainat efendisi buyuruyor. Sen buyurana bak. Duyurana bakma. Takılma burada. Benim cübem mavi mi, sarığım bilmem ne mi, işte buradan bir şey mi çıktı falan. Takılma bunlara kardeşim sen ya. Sen kim buyuruyor? Benden dinlersen aldanırsın. Sahibinden dinlersen kazanırsın. Ben kimim ki ne diyeceğim ya? Benim hiç hayatta buyurduğum bir şey yok yani. Duyurduğum çok şey var. Ben size bir hadis bildiriyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahfazû. Hıfz edin, ezberleyin diyor. Bak hiç... Bu kadar hadis okuyoruz, böyle bir ezberleyin talimatıyla başlayanı rastlamadık. Hıfz edin, belleyin, ezberleyin, Huu, o hadisi mi diyor. Çok büyük bir hadis herif. Yani hakikaten yetecek, artacak bu dersin de konusu bu olabilir. Zaten uzun bir hadis, yarım sayfalık bir hadis herifdir. Dört beş tane kısa hadise bedel. Manada çok sözlere bedel. Allah Allah. Nasıl insanlara duyurmayacağız? Nasıl insanlara ulaştırmayacağız? Nasıl tebliğ etmeyeceğiz? Bu dersler nerede bulunur? Bu hadis-i şerifler nerede duyulur? Hiçbir kanalda bir şey yok yani. Geçen gece biraz uydu'dan kanallar var. Ben uyduyu da açmayı bilmiyorum. Kanallarda bulmayı bilmiyorum. Yani anlamıyorum bu ne komandadan da anlıyorum ne bir şey. Ort olduğum ortamda aç açıyorlar bazı gelen. Yani İslami kanallar, tarikatların kanalları, cemaatların kanalları. Kaside, name, şiir, yan semaver, dön semaver, çay şöyle böyle, çay kasidesi, su kasidesi falan yahu. Örüyoruz, gideceğiz. Milletin din imanı kalmamış. el i Sünnet itikadından haberi yok. Hadis-i Şerif duymamış. Bu millete yani bir şeyler anlatalım. Kasidelerle nereye kadar? Hani insan bir ferahlanmak için belki bir kaside, bir bürde gibi bir şey dinler ama yani biz bunlarla Abi, ne amel edeceğiz ya? Helal nedir? Haram nedir? Kainatın Efendisi bak sallallahu aleyhi sellem, size bir hadis söylüyorum. Bak bunu hıfz edin, muhafaza edin, belleyin, ezberleyin. Sen bunu birçok insan şu anda ilk duyacak ya. Kaç yaşına gelmiş adam 80-90 yaşında bu hadisi hiç duymamış. Kur'an'daki ayetleri duymamış çoğu. Yani böyle bir zamanda yaşıyoruz. Allah size kanal kurma imkanı vermişse, paranız var imkan, bunlar zor işler, bu işler biz de içinden geçtik. Çok zor hakikaten toparlanmak. Kolay şeyler değil bizlerim, cengin holdinglerimiz yok. Müslüman cemaatler imece usulü bir şeyler yapıyorlar ama ya madem bu fırsatı ele geçirmişik, iyi değerlendireceğiz yani. Ayet okuyacağız, hadis okuyacağız, millete bir şey anlatacağız, namaza başlatacağız, içkiyi bıraktıracağız, kumarı bıraktıracağız. Yani yoksa zaten adam öbür müzik kanallarında her türlü müzik var. E ben müzik dinlemiyorum, ben kaside dinliyorum. Ya ben senin kasitlediğine de niyetin iyi olabilir, arada salavat okuyorsundur, zikri hatırlatıyordur, ben sana kötü niyetlisin demiyorum. Bunu yapanlara da kötü bir iş yapıyorlar demiyorum. Hani e, tabii gençstruman iyi bir şey değil, enstrüman yasak. Hanefi mezhebinde enstrümanlı olmaması lazım ama çoğu da enstrüman da kaçırıyorlar. Oradan da fıkıhta işi sıkıntıya sokuyorlar. Bununla beraber ama arkadaş bunun dakikası olur, beş dakikadır, on dakika olur. E şimdi sen klip kanalı gibi, sen İslami bir kanal gibi hangi dakikada açıp da her dakikada kase olmaz ki ya sohbet, sohbet, sohbet. Bak bizim Lale Gülü, aralarda belki bir şey, hafif bir şey ya veriliyor ya verilmiyor yani. Devamlı sohbetler. Şimdi Şimdi Ali Ulvi Hoca bitiyor, ben başlıyorum, o bitiyor, öbür hoca başlıyor. İlim, dünyada neler oluyor, İslam coğrafyalarında neler oluyor, e bütün dünyada Müslümanlar eziliyor, perişan halde. Yani bunlardan haberdar olmamız gerekiyor. Bu kadar konu varken, Memleketimize iç-savaş, savaş tehlikeleri, vatanımızı nasıl koruyacağız, falan. Cık. Yani bunlar ilim ister. İlim nurdur, ilim ışıktır. Bu ışıksız, burada bir yer görükmez. Bu kadar kitap hangisini seçebilirim ben şimdi ışık olmasa? E sen ilme hidayet bulmayan, ayetten, hadisten nasıl bir almayan, bizim bu konuşmalar yapan hocalarımız yani, ben kendimi kastetmiyorum. Yani bizim kanalda, de olabilir, bazı kanallarda da olabilir. Yani e, büyük görücü hoca efendi de çıkıyor işte. Abdurrahman hoca efendi mesela illa bizim kanalda olmayan hocalar da var. Yani biz bunları asla reddedemeyeceğimiz sünnet kardeşlerimiz efendim. Kimisi yaşça büyük abilerimiz falan. Ya bunlar ilim veriliyor. Ama sen ilme talip değilsin ki sen istiyorsun. Hop balazıp pala belek ya bunları e, biraz azaltalım ilimle çok vakit harcayalım yani. İlim nurdur. İnnel ilme nuru nurullah. Lâ hidaye günahlarla uğraşanlara ilim nuru hidayet etmez, hidayet edilmez. Onlar ilim nuruna eriştirilmez. E çünkü bakıyorsun hakikaten böyle içkici, kumarci, zinacı da namaz abdest yok falan bu insanlar dinledikleri kafalarında kalmaz zaten dinleseler de. Çünkü ilim nurdur. Nur asilere nasip olmaz diyor. Ha dinlemek nasip olabilir. Fakat ne kaldı kafasında sorsan ders bitti bir şey kalmadı. Ama ibadetine dikkat eden, haramlardan sakınanlar da fazla bir e, konuşulandan istifade artıyor. Ha bunları zaten yaşıyoruz, görüyoruz insanlarda. Onun için biz günahları terk etmeli ve ibadetlere vakit harcamalı ve ilme vakit harcamalı. Zaten ibadet ilimsiz olmaz ya yani bilmeden e i̇tikadın düzelmez ki, inancın olmadan, namazın kabul olmaz. E namazın farzını, vacimini bilmeden, iman İslam ilmalini okumadan, incelemeden, o kadar binlerce meseleden nasibi olmayan adam, ben anandan gördüğüne göre namaz kılınır mı sen? 3 yaşında çocuk musun, ananı taklit ediyorsun. Sen okuman gerekiyor, dinlemen gerekiyor ya. Mutlaka birbirinize, bak ben size bir hadis öğretiyorum şimdi, açıklıyorum diyorum, bunu hıfzedin. Kainat Efendisi bize emirleri var ya, bak bu hadisimi şimdi diyor, ezberleyin diyor bu. Herkese aktarın bunu diyor ya. Ezberleyin de demek? Kalsın sende. Neye yarar kalsa sende? Kendine de lazım, millete de lazım. Mutlaka bu dersimizi, bu dersimiz özel bir ders. Yani bu hadisten dolayı, benden dolayı bir şey yok, ben aynı adamım. Ama diyor bak, yemin ediyorum size diyor, üç şey anlatacağım diyor. Bak bir hadis söylüyorum diyor. Bunu hıfzedin, ezberleyin. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sözden, girizgahtan sonra, bu hadis size emanettir. Kainatın Efendisi'nin ezberleyin diye emrettiği, hıfz diye emrettiği bir rivattir. Ben Size bu kadar. Ben de ezberleyeceğim inşallah. Gerçi bir kısmını okuyabilirim yani. Bir şey etmeden. Mânekasâ mâluhabdimmün sadaka. Birinci madde. Senelerdir ben arzilerden okurum bunu. Bu bölümünü hep okurdum. Mânekasâ mâluhabdimmün sadaka. Üç yeminin biri. İkincisi, ve mazlumun abdun yani tam lafza burada okuyabilirim belki dedi de anti okuyabilirim ve la zulme zulme abdun mazlimeten fa sabara alayha illa zade Allah bi azze bu ikinci madde ve la fetahu abdun bab meselatin illa fetahu Allahu bab fakri diye okuyabilirim illa fetahu Allah aleyhi bab fakrın demiş zaten o da ev kelimeten nahva buna benzer kelime de olabilir diyor ravi de kendisi söylüyor bak üç madde okudum size. Felazün uksmu aleyhinne. Şu anda ben de sizden açtım. Misafirlerim vardı. Şeyh e, e, Ammar Fuad Hazretleri gelmişti. Nakşibendi şeyhi. Halid-i Musha'ından efendim Irak Sa'merra'da Ehlibeyt'in makamıdır. Allah şiadan muhafaza etsin. Şeyhi Şeyh Abbas El-Hasan'ın Hazretlerinin halifesidir. Bana da şifaatlerinden şeyhi icazet göndermiş. Altı şifaatlerini okuyup yazmak için manevi özel evliya Allah'tan izin seni çok seviyor diyor, bu adam şey, mübarek adam, iyi adam diyormuş yani. Buna ben dua diyorum. İşte sünnet müdafası yaptığımızı bütün dünyada gösteriyor Şimdi bu internetler çıktı. Çocukları o şey efendiye, onlar açamaz mı? Ben bile açamıyorum bu yaşta. O yetmiş beş yaşında zaten internet biz açamıyoruz ki. İşte çocukları göstermişler, benim bazı şeylerimi dinletmişler falan. İşte özel dualar göndermiş, özel işte bu şifaatlerinden icazet verdi. Elhamdülillah yapıyordum, yazıyordum ama özel bu usta icazetim yoktu. O da nasip oldu, ondan sonra onlarla meşgul edim Yani buraya geldim, ben hiç kitaba da bakamadım. Şimdi siz iki dakika evvel açtık kitabımızı, beraber okuyoruz. Ha, benim kafamda kalabilir, ben Arapça'ya biraz şeyim, e, aşinayım, bir de hadisleri eskiden beri okuduğum için. Siz belki bunu üç dakikada yapamazsınız, otuz dakikada yaparsınız. Ne olacak yani, otuz dakikada olsun? فَلَاةٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ اُحَدِّثِكُمْ حَد۪يثًا Üç şeye yemin ediyorum. Size şimdi bir hadis buyuruyorum. Bunu hıfzedin, ezberleyin. Maalü abdin sadaka. Hiçbir kulun malı ve parası sadaka vermekle eksilmedi. Bu da seslendim, okurdum. Bu bölümünü okurdum. Hiçbir kulun malı. Şimdi burada ne yapıyorsun? Sadaka vermek. Vermek cebinden bir şey çıkıyor? Kasandan bir şey çıkıyor. Ya yani nereden veriyorsan artık? Buğdayından veriyorsan e, Buğdayın eksiliyor. Hurmadan veriyorsun. hurma eksiliyor. Neyse malın mülkün. Kumaştan veriyorsun. Dükkanda manifaturacısın, efendim, kum... Yani hocam de bu nasıl bir hadis? Eksilmedi diyorsun ama bizim bayağı on metre gitti. İşte senin kafan o kadar basıyor. Ayeti i Kerime ile e, mukayasa yaparak daha iyi anlayalım. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve manfektum işeyin. Yani siz Allah' onda ne verirseniz yuhlifu, Allah onu dolduruyor. Yerini dolduruyor. E bu ayettir. Hadi hadisin kaynağını arıyorsun. Ayetinde kaynak soracaksın. Kur'an'dır bu. Yerini dolduruyor. Kainatı yaratan yerini doldurdun söyledikten sonra sen hala ne konuşuyorsun? Yeri dolmakla kalmıyor. Yani 10 metre 10 metre gelmiyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Okullar ki benim rızam için hayra harcıyorlar, Kulüdü Allah'ın cemalini ve rızasını arar arayarak verdikleriniz feula'kumul muzayfûn. İşte onlar kat kat artıranlardır. Bak yerini doldurur öbür ayet. Bu ayet ne diyor? Kat kat koyanlar, yerine artıranlar. Buna karşına ne bir hangi faiz alıp veriyorsunuz? Li yer bu ef'en halinden insanların mallarında artış olsun diye. Yani faiz alan 10 veriyor 15 alıyor diyelim. Ya bu şimdi ne oldu görünüşte 5 fazla kazandı görünüyor. Feleyler bu indallah. Allah indinde bu artmadı diyor. Ne demek? Bereketi gitti. Yemha başka ayet okuyalım şimdi. Yemhakkur riba. Allah faizli alışverişin bereketini sildi diyor. Ve sildi de demiyor, siliyor diyor. Sıralı siliyor diyor. Ve yur bi Sadakaları da büyütüyor diyor. Riba artış demek zaten. Faiz faiz artış demek. Yurbi büyütüyor. E sadakat, sadaka zekatları. Bu ne manadır yani? Ama şimdi biz bunu yaşadık. Çevremde yaşadım. Ben babamın işleri itibarıyla tabii ki 7-8 yaşımda 10 yaşımdan beri e, dünya işlerine gitmedim fabrikalarına falan çok gitmişliğim yoktur. Sayılıdır. E, herkes de bilir 300 işçi, 400 işçi çalıştırdığı zamanlar oldu. Benim pek işim olmazdı orada. Ama tabii aile evi dostluklar oluyordu, evimize çocuktuk, biz gelen iş adamı oluyordu. Bizim tanıştıklarımız babamın yanında oluyordu, bayramıdır, şusudur, buşudur. İnsan babasının yanında bulunduğu zaman şey diyor. Ama bu insanların birçokları tanıdığım, ettiğim, yakın çevremde yani bunlar oldu. faicilik tefecilik, işte benim banka ile işi olan, çünkü... Büyük iş adamları, demir işte çivi fabrikatörleri, Benim babam demirciydi o zaman. Ama başka işlerde yapanlar da tanışları var. Böyle hakikaten faizleş yapanların birer birer battığını, iflas ettiğini, kredi alanların, bu kredi işlerine girenlerin, tabii bunlar büyük kredilerde adam tabii, bin ton, iki bin ton demir kredisi yani Ha tabi küçüğü de aynı haram haramdır da faizli şey almak vermek ama hiç batacak demediğin insanlar battı gitti. Banka sahipleri şunlar. Daha yakında biri vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Müslüman idi. Ben Müslüman olduğuna şahidim yani. Allah rahmet etsin ama günahkarlar olabilir insanlar. Yani Türkiye'de bile kalamadılar. Bunların çoğu yurt dışlarına kaçmak durumunda kaldılar. Bunlar Türkiye'nin bütçelerini yöneten büyük bankaların sahipleriydiler. Kimini çeşitli vitilere tanıyorduk, ediyorduk. Kimini hiç tanımıyoruz ama haberlerde görüyoruz. Ne oldu bu? Bu milyon dolarlar, milyar dolarlar konuşan adamlar, aç açık perişan. Kimi hapiste, kimi kaçakta, kimi şurada, kimi burada cenazeleri zor geliyor yani. Niye? Çünkü faizle iş yapanlar Allah bereketini mahvedecek, diyor. Sadaka ve zekat ve hasenat yapanları artıracağım Allah, buyur. Vermek gibi, Efendim şöyle tabir ederdi. Sadaka zekat vermek gibi görünüyor, halbuki almaktır. Faiz almak gibi görünüyor, halbuki vermektir. Yani manevi tarafını gördüğün zaman bereket ayrı bir şey. Adam beş lirayla, beş, lirayla beş çeşit yemek yiyor. Kendine göre, benim babaannem rahmetli, yarım kilo kıymayla 3-4 çeşit yemek yapardı. Artık ona biraz böreğin içini hafif serpiştirir, çiğ börek olur. Biraz çorbaya katar, kıymalı çorba olur. Yani 5 çeşit yemek yapar, yarım kilo. Ben şimdi böyle kadınlar biliyorum, 10 kilo ile bir yemek çıkaramıyor. Eti de ben murtar ediyor yani. Bereket ayrı bir şeydir. Adam 5 lirayla doyar, öbürü 5 milyarla doymaz. Bereket yok. Adam Ayda 10.000, bin, 20.000, bin, 100.000, 500.000 kazanan var, tabii trilyon kazanan da var aylığı. Fakat o adama sor, mutsuz, huzursuz, işte faiz, kredi, haram, karışıksa gece rahat uyuyamaz, ertesi gün çek senet alacak verecek, kafa telaş. Ve bu adam yani mutlu bir hayat yaşayamaz pubre 2000 lira maaş hatta asgari ücret 1300 mü ne oldu şimdi Aa, yeni oldu daha belki de millet almamıştır hiç. <gülüyor> yani 700 lira da, 800 lira. Ya adam mutlu ya. Vuruyor soğanın kafasına. Basıyor tuza. Benden ne yiyor? Penden rahat adam. Çünkü helalde huzur var. Hele bir de hayır hasenat yapabilecek en yani durumuna göre bir lira da sadakadır ya Allah'la bin liradan aşağı sadaka kabul etmiyorum demiyor ki Kur'an'da bir Yarım hurmayla canınızı cehennemden sakının diyor. Yarım hurma. Bir hurma bile fazla geliyor diyor. Yarım hurmayla kurtulabilirsin. Yeter ki geliyoruz işte. Niyet, niyet, niyet. Niyetin Allah rızası olsun. Niye beceremiyorsun ya? Eksiliyor. Ne eksiliyor ya? Hiçbir kulun malı sadakayla eksilmek. Ben çok insanlar tanıdım. İsimlerini verip reklam yapmama ihtiyaç yok. Kimi öldü, kimi sağdı, kimin oğulları var. Hala oğulları bile yemekle bitiremiyor. Müşteriler kuyrukta, hala. Çünkü babalarının kurduğu düzende hep talebeye fakire, fukaraya vermek üzere kurdu adam. Adamların malı böyle trink parayı yatırıyor, üç ayda adam mal bekliyor ve müşteri de kuyruk. Hiç bankayla işleri yok. Hiç. Ben böyle insanlar tanıyorum, bir dil iki dil üç dil beş dil. Yani faizli bankaları kuran bu kadar adı meşhur zenginler, yani. Bir çoğu intihar eden, hapse giren, yurt dışına kaçan, bu hiçbirinin akıbeti hayır olmadı ki. İşte Topaş ailesi var. Allah selamet versin. Efendim Musa Efendi, Rahmetullah Hazretleri, şimdi Osman Efendi var. Mesela ben çocukluğumdan bahariye işte falan duyardım yani bir şey. Fakat kimse boş dönmez derler. Ha Ben yardım ihtiyacım olmadı, babamın durumu iyiydi, ben... Yani kimseden yardım istemedim, şahsıma bir yardım istemedim. Kurslara falan da çok böyle bir yardım toplama gezmiş biri değilim. Ama tabii medreseye ise talep okutanlar, Allah rızası için talep ediyorlar, ne yapsınlar? Onlar da talebenin 500 tane, 1000 tane talebesi olan var, nefaka yani bu. bu. Onlar da Allah için hizmet ediyorlar ama topaş efendilerden mesela, gelen alır, giden alır. Hani de, hayır yani, zekat, sadaka, hayrası. hiç banka iş yerini bilmem, kredi faiz duyulmamış yani. Ha şeyleri bazı topbaş soyadları hissesi olan onlar finans kurumudur. Finans kurumu caizdir. Finansı faizden karıştırmayalım. Efendi Hazretleri finans kurumlarına fetva vermişler. Keşke şubeleri arsa da bu millet e, online iş yaparken bile şubesinden dolayı Anadolu'da, Taşta'da öbür bankalar aracılığını kullanmasalar, onların şubesinden şey olsa dediğine şahidim ben. Ama finansla faizi karıştırmayalım. Bazı finans kurumlarında bazı muamelelerde yanlışlıklar fıkha göre olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama temel e, yani niyet faizden milleti kurtarmaktır yani bu form. E şimdi bu aileler, yani benim de yaşım, ben de hemen hemen 40 senedir du duyduğum konular bunlar. Ama şimdi bu adamlar elhamdülillah, maşallah alaküvetele, Allah nazardan bu etsin. Benim de bir, çok bir samimi görüştüğüm birileri de değiller yani. Hiç pek görüştüm birkaç kere rastladığım var hayatımda. Ama bir örnek verilebilecek bir aile yani. Yurt dışında, yurt dışında, yurtlar, şeyler, camiler, talebeler. E şimdi verenler bu kadar vermekle eksilmediler ya. Gözümüzde gördük. Almığa kalk kalkanlar battılar faizlerle. Bu verdiklerini duyduğum, bunun gibi birkaç aileler de tanıyorum. Bunlar da parayı koyacak yer bulamıyor. Halbuki verdikçe veriyor adam ya. Çünkü Allah'a iman etmiş arkadaş. Nasıl Müslümansın? Ne verirsen yerini dolduruyorum diyor. Sadakaları büyütüyorum diyor, faizleri siliyorum diyor, bereketini mahvediyorum diyor. E ben 2 bin lira kazanırım ama ilacım olmaz, hastanem olmaz, masrafım olmaz, israfım olmaz. Ama sen 2 milyar bir trilyon kazanıyorsun ama bir hastalık veriyor Allah, bir bela, bir ameliyat 200 bin TL, bir bilmem ne cihaz bilmem ne, böbrek nakli 300 bin, bilmem cihaza bağlandı. Efendim, 500 bin, ne oluyor böyle? Çünkü, haram, adamı iflah etmez, faiz alıyor gibi gösterir ama, öte taraftan, cenaze masrafına gider, hastane masrafına gider. Bilmem, trilyonluk arabalarına, bir kazalar, bir belalar, tabut apar Allah sana, en kıymetli evlerini, arabalarını. Onun için, Az sadaka çok belayedef eder. Ver ya be mübarek, muhtaç dolu, muhacır dolu, fakir dolu ya, sefillik içerisindeler ya, git bul ya. Hiçbir kulun malı sadaka vermekten sebep eksilmemiştir. Bu mucizevi bir hadistir, bu denenmiş bir olaydır. Bunu kim takip ed ederse etsin, Allah için hayıra niyet edip verenlerde hiçbir batma söz konusu olmamıştır. İşleri güçleri batmamıştır. Zekatını doğru hesap edip verenler de Allah'ın sigortasındadır. En büyük sigorta şirketlerinin, Amerika'nın bilmem nesinin en büyük sigorta şirketi bile batmıştır. Sigortalıları da batırmıştır. Ama Allah'ın sigortası batmamıştır. Hassinu emmalekum <gülüyor> bizzekati hadis-i şerifinde mallarınızı zekatla koruma altına alın. Yani Türkçesi yani yeni lafta sık Mallarınızı zekatla koruyun. Yani vermek korumak oluyor. Ve deu marzaikum sadaka. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Yani sadaka vererek ne alakası var ya? Gideyim ilaç alayım, bulayım, bitkisel, bitkisel doktordan tedavi böyle olur. O başka, o zahiri sebeptir. Manevi tarafını söyleyecek olursak Hastalığın tedavisinde sadakayı kullanın diyor, verin diyor. az sadaka çok belaide verir. Bakır sadaka. Sadakayı tez verin, erken verin diyor. Feinel bela, bela Çünkü sabah erken ne kadar erken verirsen bir bela da yola çıkmış, kazadan, kaderden, gökten inerken bela sadakayı geçemez diyor. Yani erken verirsen önlemini, tedbirini önce almış olursun. Bu böyle bir hadisler. Hepsi mucize. İkinci yemin etti buna. Üç şeye yemin ediyorum. Kâinat efendisi yemin ettiği bir şey asla tehallif eder mi? Tersi düşünülebilir mi? İkinci şey, be belleyin dedi, buyurdu. Ezberleyin, yemin ediyorum buyurdu. Ve la zulime zulme uğratılmadı. Abdün bir kul nazlem eden. Tam bir zulme uğratılmakla yani. Benim gibi mesela. Misal verebilirim kendimden. Bana kurulan kumpasta o polisler 45 dakika gün kadınları bekletmişler hiç tanımadığım, görmediğim, bilmediğim kadınlar illa buraya imza atacaksınız. Biz hocayla buluştuk, görüştük, şöyle etti bize, böyle etti bize, bir o evde kapattı bizi, efendim e, hürriyetimizi tahdit etti falan falan. saldırdı falan. Kafayı mı yedik biz ya bu saatten sonra? Bunlara imza atacaksın. Ya atmam diyor, bir gün, iki gün, üç günde bir olay ifade alınmaz mı ya? İfadelerin üç gün ve uzatmalı uzatmalı beş gün yani. Kırk beş gün kaldılar orada. Fas'tan mahkemeden gelen kayıtlar benim dosyamdadır. Dosyamda duruyor. Türk polisinden şikayetçiyiz diyor. Bize diyor boğazımızı sıktırıyor. Ya avukat istemişler. Orada yani onların ifadelerinden okuyoruz bunu. Yeminli mütercümanlarla ifadeyi. Buradaki özel yetkili kapatıldı şimdi. Allah şerlerinden muhafaza etsin o özel yetkililerin. Gittiler. Beni yargılayan hakim de açığa alındı. <gülüyor> hepsi açığa alındı. Be beni alan polisler hep kodeste şimdi. Böyle bu iş. Zulüm yapmayacaksın. Şimdi bu adamlar kadınların boğazını sıkıyor. Ya diyor avukat lazım dedik diyor. Avukat yok dedi diyor. Bir de kanun hakkı. Kumpas bu demek yani. Avukat gelse bir şey yapsa şahit olacak. Şahiti yok olayın. İki. Ya ben Arabım sen Türksün. Nasıl tercüme edeceğiz? Yeminli tercüman lazım değil mi? Yeminli tercüman lazım. Yeminli tercüman. Çünkü adam ne diyor orada? Bir laf adamı yakar ya. Şahitlik bu. Tercüman yok. Polisin birine demişler. De, Sen Arapça biliyor musun? He. Ne Arapçası işte. <gülüyor> Aksaray Arapçası herhalde o. Yabancılar şu bir Aksaray derler. Aksaray Arapçası yani. Demiş ben Arapça biliyorum. Tamam. Al ifade. Avukat yok. Yeminli tercüman yok. Savcıya gidelim. ifade. Savcı ifade yok. Savcılık ifadeleri yok. Hiçbir şey yok. Bir polis oturmuş orada, Arapça biliyorum dediğine neye göre Arapça biliyorsa, 45 günde bu ifade alınıyor. 45 gün. Ve bir daha güneş yüzü göremezsin diye sıkıyorlar şeyini, boğazlarını, vuruyorlar duvara bunlara. 9 saat ifade vermişler fazla. Resmi ifade mahkemeye geldikten sonra biz de gördük tabi. Ben Arapça anladığım için dosyanın Arapçasını gördüm. Şaşırdım. Tabi yeminli tercüman Türkçe'de de yapıyor. Mecburen mahkeme istiyor ya. Tabi tercüme baktım aşağı yukarı. Aynı tabi. Yani orada tabi yanlışlık yapılamaz. Mahkeme resmi gelmiş. Adalet Bakanı'ndan oradan geliyor. Elden gelmiyor yani. Oranın Adalet Bakanı Buraya geldiği için hani avukatların eli değmiyor buna. Şimdi böyle bir zulme uğradım. Lafımı, derdimi anlatamadım. Ya o ben kimin hürriyetini sınırlayacağım? İnsan ticareti. Bir de kendim efendim sarkıntılık etmişim, saldırmışım, yetmemiş. Pazarlamışım, satmışım yani. İşim bitmiş, bir de satmışım. Ya hakim bey diyorum hürriyet atan bizden değildir ya. Hadis var. Ben bu hadisleri okuyan adamım, Kim kimi satıyor yani? <gülüyor> Hakime söylüyorum. Evet. Böyle bakıyorum ulan diyorum. Müslümana benziyor. Suratı da nurluya benziyor diyorum. Abdestli diye benziyor. İnşallah bana zulüm yapmaz diyorum. Herif. tutuklay. Bu paralelcilik çok kötü bir şeydir ya. Çok kötü bir şeydir. Dinine imanına bakmaz. Mossad'dan gelen emre bakar. Müslümandır, hacıdır, hocadır. Bu adam karı satmaz demez. Mossad'a bakar. Paralel böyle bir şey. Bana bu kumpası kurdu bu paralel. Ondan sonra Efendim Savcıya gidiyorsunuz 58 sene 58 sene Mevzu ne? Kara Çetesi, şunmem ne çetesi, şu çetesi Azmettirme, şantaj, tehdit, tahdit Satma, alma Bir dosya çıktı Allah'ım, Biz bundan ne zaman yapmışık ömrümüz yetmez ya Ben büyük zulme uğradım Ve burada bir sene yattım ve bu arada annem sapasağlam ayaklarına basarak geldi. Beni gördükten sonra yemekten içmekten kesildi. Beyni çöktü üzüntüden. Kadın resmen eridi gitti. Benim çocuklarım söylüyor. Hastanede oturuyormuş biz yanından geçtik diyorlar. Bir ay içinde. Yanından geçtik diyorlar. Odaya gittik boş. Nerede babaannemiz dedik diyorlar. Döndük baktık diyorlar. Orada oturan kadınmış. Kenarda oturuyormuş diyorlar. Kadını tanımadılar bir ayda. Böyle, böyle ortadan gitti. Beyni kilitlendi kadın üzüntüden kim ödeyecek bunu şimdi? Sebeptir, eceldir ama sebeptir. Tamam da kurşun da sebeptir. Sen adama kurşunu sıkıp öldürüyorsun. Yani onun ecelidir ama sen katil olmuyor musun kardeşim? Onun eceli ondandır, üzüntüdendir, sebeptendir. Ama buna müsebbip olan katil olmuyor musun? Vallahi katilsin. Billahi katilsin. Sen öyle iki sene, üç sene hapiste yatarak, çıkaraktan bilmem ne, Yo interpol arandı da bulundu da getirildi adedi dedime kurtaramazsın ki. Allah indinde vallahi billahi katilsin. Ben bu suçları yapmadım ya. Bunu bana iftira atarak anamı öldürdün. Bunun katillik nasıl oluyor ya? Bu kadın hiçbir hastalığı yok. Giddi Cerrahpaşa'ya raporlarına bak zahiri bir şey bulunmuyor. Şimdi ben zulme uğradım. Bir kul, ben kendimden misal verdim orada bazı gerçekleri ilk olarak bu kadar detaylı, kısa da olsa konuştum. Bir kul Zulme uğramaz. Uğrar da, yani ben uğradım. Saber hale ya, buna do bundan dolayı sabrederse. Hakikaten sabrettik. Bir senedir içeride yattığımız sürece kimseye dalmadık, ona buna saldırmadık. Bazı bildiklerimiz varsa söylemedik. İnsanlara zarar vermek istemedik. Müslümanları işte lekelemek istemedik. Genel manada hükümete zarar vermek istemedik. Yani yaptık bunları bizim bir senelik yazdığımız mektuplar yakında basılacak. Yani 700 800 sayfa buradaki zaten ifadelerimizden başka biz kendimiz konuşamıyorduk. O mektuplarla konuşuyorduk milletle. O mektupların ifadelerinde görürsünüz yani e, sabır ifadeleri. Sabrettik. İlla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor ettiği ikinci husus. Bir kul bir zulme uğrar da sabrederse illa cadehu mutlaka Allah ziyade eder. Kim hu onu Allah Allah ne bakımdan? İzza. Şeref bakımından ziyade dedi. Peki ben girdim. Bütün millet böyle bir acaba ne yaptı bu hocaya dedi. Birkaç ay öyle bir acabalarla iş gitti. 3-4 ay sonra dosya çıktı. Millet dosyayı görünce hadi ya dedi. Hoppala bu bunu yapmaz dedi. Tabi zaman benim cemaatim hiç zaman inanmadı ama genel halkı söylüyorum. Kamuoyu çünkü haberlere yansıdığı için kamuoyu oluşuyor. E, bu noktada e, insanlar hakikati anlamaya başladı. Ondan sonra benim itibarım daha da artmaya başladı. Mahkememize 10 bin, 20 bin kişi kapılarda yağmurun altında 8 saat duracak kadar fedakarlık etti. O zamanki ağalara, paşalara bunun itibar nasip olmadı. En büyük paşalara 50 kişi, 100 kişi karşılamadı. Bize 10 binler karşıladı. Ondan sonra hapisten çıkarkenki durumu gördünüz. 10 dakika canlı yayınlar 10 dakika veriyor. Hem de muhalif kanalı 10 dakika canlı yayın. Ne olmuş ya cübbeli çıkmış yani. Niye veriyorsun 10 dakika? Tabii ki hemen çık hoca efendi. Niye işte alt yol doldu, üst yol doldu, tem doldu, E5 doldu. Şimdi buralar bütün her yer kilitlenecek. Bir an evet çık git diyor bana. Kardiyanlar. Ha, ne oldu? Allah itibarına hatırladı. Sen sabredersen, zulme uğramışsan Allah itibarına ben Benim mahkememe, beraatıma lüzum yok. Benim beraatımı halk vermiş. Çünkü neden? Zaten ben eğer ki bu günahları yapmış bir adam olsaydım Allah o kadar Müslüman'ın salih ve salih insanların bu kadar dindar insanları on binler, yüz binler beni bu hususta desteklediler. Milyonlar da diyebiliriz. Tabii Türkiye genelde bu işe inanmayan milyonlar var. Bu insanlara Allah kalbine soğukluk verirdi. Ne verdi? Aksine sevgi verdi. Aksine. Ve ondan sonra benim itibarım arttı. Efendi Hazretlerimiz her sözü hadis gibi olan bir zattır. Yani ben çıkıp yanına geldiğim zaman da ne buyurdu? Şerefin arttı. Şimdi bunu sonra ben bu hadisi görünce ya bu efendiden her konusu bir hadis ya. Çünkü neden zulme uğrayanın şerefi artar diyor. Dedi ki şerefin arttı. Ben onu efendinin sözü olarak aldım kabul ettim. Sonra bir de baktım hadismiş. Ve siz bunu gördünüz, yaşadınız. 4-5 senelik olaydan bahsediyorum. Siz burada benim itibarımı izletimin arttığını yaşadınız. Yani artık bu hadis-i şerifin ne kadar sayı olduğunu yani üç şeye yemin ediyorum. Bir kul zulme uğrar onun için, hanım kardeşlerim hocalarınız size zulmediyor olabilir. Evlatlar, yavrularımız ana babalarınızdan haksızlık görüyor olabilirsiniz. İş yerinde patrondan, memur olan amirlerinden vesaire bürokraside olsun, diğer alanlarda, sahalarda olsun, medreselerde olur talebe hocadan sıkıntıya düşer. Yani bazı hocalar kıskanç olur, şu olur bu. Yani her sahada zulüm söz konusudur. Mahkemelerde çok zulüm var. Yani insanların çoğu hakkını alamıyor alıyorsa da 3 sene 5 sene sürüyor. Geciken adaletten bir fayda çıkmıyor. İnsanların ömrü yetmiyor bazı kararları görme. Adamın malı gasp edilmiş. Bu benim diyor, o benim diyor. Yani bir mahkeme ne bileyim ben arkadaş. Bilir ki şu bu altı ay diyeyim, bir sene bitmeli değil mi? Yani 10 sene. Sonra yargıtayı bilmemse bozması, düzmesi arkadaş bazı 10 sene 20 sene süren davalar var. Şu benim içeri girdiğim dava şu anda 4 seneyi doldurdu. 12, 13, 14, 15 bitti. 11'in sonunda girdik ya. 4 seneyi doldurdu, karar yok. Yani dikkatini çekerse bu benimki en basit. Hepsi de geldi. Dosya tekamül etmiş, savcı berat istemiş. Mesela, e şimdi diğer halka bakıyorum yani. Milletin hiçbir davası çözülemiyor. Bu zulümdür. E bunlar zulme uğratılmış oluyorlar. Çünkü adama sen tarlasını iade edeceksin ama adam 40 yaşındayken o davayı açtı. Adam 60 yaşında da adam diyor git tarlayı versen ne olur kardeşim. Sü sürecek, süpürecek ekecek, biçecek gücüm kalmadı yani. 20 sene sonra mı bu tarla bana verilir? Yani halletsene bunun işini bilir kişisini şu sunumsunu. Koca devletsin. Adalet mekanizması adalet sarayı diyorsun ya. Bunlar zulümdür. Yani zulüm şu demek. Ona hakkını verse de zulüm. Neden? Geciktirmekten. Ben şimdi alırsam karnımı doyuracağım veya bir işime yarayacak. Ben bunu 10 sene sonra ne yapayım arkadaş işten geçiyor. Bir adamın çocuğunu öldürmüşler. Kim öldürmüş? Katil belli değil adam 10 sene dışarıda geziyor. Öbürü katil değil içeride yatıyor boşuna. 20 sene sonra Aa, pardon o çıkartılıyor. Zulümdür. Bunlar çok yaşanıyor. Çok suçsuz adam yatan var. Suçlu dışarıda dolanan var. Ya bu ana babalar perişan halde kızlarını kesmişler doğramışlar. Bu katil kim ya? veyahut yardım eden bulunamıyor Burada ana babaya zulüm oluyor, neyse. Bir kul, bir zulme uğrarsa ve buna da sabrederse e, sabretmek şu demek yani e, Allah'a karşı gelmeyecek. Ya Rabbi beni mi buldu bu iş demeyecek. E, razıyım kaderine diyecek. Allah'a karşı rızasızlık ve tahammülsüzlük insanı helak eder. Men lem yarza bi gadai ve lem yasbir ala belai fel yekruj min tehdit semai vel laddubu rabben sivai hadisi kutsiyle. Kazama rıza göstermeyen belama sabretmeyen göklerimin altından çıksın kendine benden gayrı raparasın arasın diyor. Ben senin Rabbinsen var bunda bir hayır diyeceksin. Razı geleceksin. Sabrın en başı Allah'ın kaza ve kadine. Allah'tan şikayet etmeyeceksin insanlara. Beni mi buldu demeyeceksin. Ben namaz kılıyorum, abdest alıyorum ya. Bu kadar belalar hep beni buluyor. Rabbim niye bana yapıyor böyle bir şey ya? Efendim eriflerde din yok, iman yok. erifler geziyor, dolanıyor. Ben böyle hapistlerde sürünüyorum. Allah niye bana böyle yapıyor falan. Cık. Hani vesvese kabilinden kalpten gelen geçen de mesuliyet yok. Ama dile gelirse bu yazıya geçiyor. Onun için sabır. Evvela Allah'tan razı olmak demek sabır. İkinci taşkınlık yapmayacaksın. Yani sen şimdi efendim... Soma'da senin e, kocan öldü. Oğlun öldü. madende tamam. Hakkını arayacaksın. Bunlar da bir an evvel tabi tespiti lazım. Şey, bunlar da rahatlatmak lazım. Ayrı bir şey. Bunlar mahkemelerin uzamaları falan bunlara haksızlık oluyor. Oluyor işte. Ama e sen şimdi benim mahkemeden çıktım Mahkeme attı bilmem kaç ay sonra ya. Ya bu mahkeme niye attı işte benim Ta yandaki cama bir tane vur. Sinirlendim. Arka seni böyle sinirlenme hakkı yok ki. O cam kimi bilmem. Çorbacının, köftecinin. Yani bu adam ne yaptı sana? Madenin sahibi bu mu? Değil. Ne vuruyorsun adamın camına? Bunlar taşkınlık yani. Böyle olayları görüyorsunuz. Bir ay şey, önüne gelen nişantaşına çıkıyor. Taksim'e çıkıyor. Bilmem ne. E, dönercinin camını kır. Simitçinin tezgahını dağıt. Cık. Ya o da gariban orada. Dükkan esnaf yani sen. Doğuda görüyorsunuz PKK'yı. Bilmem ne. İkide bir yürüyüş yapıyorlar. Yok bilmem ne. E yürüyüş yapıyorsun. Be. Her tarafı dağıtıyorsun. Bütün dükkanlar senden korkusuna alışveriş yapamıyor, kapatıyor. Adam bir günlük rızkına mani oldu. 5 gün, 10 gün bak sokağa çıkmayaysa e adamlar dükkan e devlet ne yapsın? Mecbur sokağa çıkmayaysa yapmasa teröristi yakalayamayacak. Sokağa çıkmayaysa yapınca 20 gün adam dükkan açamıyor. Ne yiyecek, ne içecek bu adam? Kalp krizi geçirmiş, hastaneye ambulans getireyim. Kazmışsın endekleri. E neymiş efendim? İşte benim kocam Faalimetçüle gitti. İşte benim oğlum Faalimetçüle kayboldu, ne oldu, bu belli değil. Ben de böyle yapıyorum. E şimdi bu sabır mıdır? Tabii hakkın arasın, şudur budur. Zulmeden Allah belasını zaten verecek. Ve lakin, sen şimdi senin başına gelen bir şeyden sebep o hamile kadının e, efendim hastaneye yetişmesine e, yetişememesine sebep oluyorsun. Senin buna ne hakkın var? Kalp krizi geçen yolda ölüyor. Adam endeyi atlayamıyor, yol tıkandı. Buna ne hakkın var? Esnaf tüçer dükkanını açamıyor senin yüzünden. Asker polisin ne işi var? Senelerdir asker polisi orada sokağa açma yasağı yapıyor muydu? Yani sen karıştırıyorsun, çıkıyorsun. Milleti korkutuyorsun. haraç alıyorsun. Adam zaten devlete vergi verecek. Bir haraç alıyorsun. Sen kimsin? Ben terör örgütüyüm. Terör örgütüm demiyor tabii ki. Özgürlük bilmem. Ne özgürlüğü ya? Memleketin askeri var, polisi var. Yani şimdi buna uyan halktan bahsediyorum. Terörist zaten Allah belasını versin. Katil, eşkıya. Ama halktan da bunların sözüyle hareket edip yürüyüşe gelenler var. Neymiş? İşte ben sinirliyim bu devlete. E niye sinirlisin? E işte benim kocam işte 80'lerde faili meçhûydü. Ya bunu o andaki bir adamın bir şeyidir. Allah belasını versin askerse de polisse de kim faili meçhû cinayet de Allah ateşle doldursun kabrini öldüyse de bana ne? Ama buradaki asker falan kadının Manisa'dan oğlu. Bu asker bir şey yapmamış ki senin babana oğluna. Bu çocuğa niye taş atıyorsun? Bu sabırsızlıktır işte. Burada sen bu itibarı kaybediyorsun. Allah sana şeref verin. vermez. Çünkü Allah'tan razı değilsin. E şimdi suçsuz insanlara saldırıyorsun. Sebepsiz yere yolları endek kazıyorsun, dükkanları kapattırıyorsun. Ne oldu? Sabretmiyorsun. Çünkü böyle bir sabır olabilir mi? Gayrı meşru şekilde efendim benim derdim var, milleti kırarım, geçiririm. Derdin varsa sabretirsin Milleti kıramazsın ki sen. Gider dilekçeni versin, bilmem ne, avukat tutarsın, hakkını ararsın. Oldu olmadı, bunun ahireti de var. Her şey kimsenin yanına kar kalmayacak yani. Sabrederse Allah şerefini artırır. Sen de sabır yok ki hacı. Sen hiç sabır yok. Aksi adamsın sen. Senin şerefin artmaz. Biz sabreden ben bir itibar kazandımsa sabrımdan kazandım. İki. Velafetül bir <gülüyor> kulaçmaz açmaz. Neyi babi meseletin dilenme kapısını? Yani bir adam istemeye başlarsa tabii ki. Çoluk çocuğun açlıktan ölecek raddeye geldi. Sen de açlıktan perişansın. Bir ekmek bulamıyorsun. Bir lira bile kazanamıyorsun. Bir ekmekte kimse vermedi sana. Fitredir, fidyedir, sadakadır. Bir şey de yok. Ölmek üzeresin. O müstesna. O müstesna. Ama yani bir ayakkabın var. Ayağını yerden kesmiş. Sen bir ayakkabı daha alayım diye binletten istiyorsun. Niye istiyorsun? Bir ayakkabın var. Ayağını yerden kesmiş. Efendim bir ekmeğin var. Yok efendim yanında. Kavurma da olsun. Ya arkadaş olsun. Ben de isterim. Olsun keşke de. Yani olmuyorsa da dilenme bir lüzum yok ki arkadaş. Yani belini doğrultacak kadar, namazda kıyam yapacak kadar, çoluk çocuk da açlıktan ağlamayacak kadar yani. Bir, bir imkanım var. Yeter yani. Bir elbisem var. Ne yapalım? Bir katırsın, kurutursun. Yani ikinci, üçüncü için istenmez. Dilenilmez ya yani. Kazanılır, çalışılır. Paran helal kendini al, üç al, beş al. Ben bir şey demiyorum. Ama dilencilik. Yani bunu niye istiyorsun adam? Fazladan istiyorsun yani fazlalığım olsun diyor. Hani dilencilerin çoğunu biliyorsunuz yani. Bir götürüyorlar bilmem ne. Her tarafından para çıkıyor. Bazı on bin, 15 bin lira para sayıyorlar bir adamın üstünde. Neredesine sokuyor. Yani bir kul diyor zaruri ihtiyaçları dışında. Zaruri yani ölmeyecek kadar dediğim anla yani. Avretini örtülecek kadar zaruri budur ya. Bunun dışında bir var bir daha olsun. Bunun için dilenilmez ki çalışılır. Bir kul dilencilik kapısını açarsa illa fetehallahu aleyh mutlaka Allah onu açar. Babe fakirin fakirlik kapısını açar. Bir dilenci isterse günde yüz bin lira kazansın. Bazı dilenciler var öyle. Merkezi yerlerde şurada Bir adam haksız yere zarureti yokken istemeye başlarsa bu adamın iki yakası bir araya gelmeyeceğini yemin ediyorum diyor. Bunu iyi belleyin kavrayın. Ben size diyor Allah'tan duyuruyorum, bildiriyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka o adam, öbür adam çalışıp asgari ücretten 700 TL'den muhtaç olmaz. Bu adam günde 100 bin lira dilenmekten kazı günde Fakirlikten kurtulamaz diyor. Allah devamlı onu muhtaç edecek. Oradan bir şey buradan bir devamlı muhtaç olacak. Onun istememek. Yani Mevla Teala isteyenleri sevmiyor. Ancak zaruretin olursa o da isteyeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Lissâili vel mahrum diyor. Vefiyen valim zenginlerin mallarında hakkum malum. Bilinen bir hak var. Yani zekat hakkıdır, sadaka hakkıdır, fitre hakkıdır. Kime veriliyor bu paralar? Lissâili isteyen için. E şimdi hiç de isteyen olmasa o zaman da bu ayetle kim amel edecek? Yani isteyen olacak ki veren de olsun. Vel mahrum, mahrum o isteme istemeyi beceremez. Sen araştırırsın, muhtara sorarsın, şudur budur, mahallede bir araştırma yaparak bakarsın, kenarda duruyor, hiç istemiyor. Halbuki isteyen ondan bin kat'i durumu. Onun evinde iki zeytini yok, bunun var biraz. Hala istiyor, öbürü hiç yok, istemiyor. Allah'ın böyle mübarek dostları da var. Ee, onun için ee, insanlardan istemeyen fakirler diye Kur'an Kerim onları met ediyor laye elense illhafa böyle ısrarla versene versene versene camı kapıyı aşındırarak insanlardan istemezler Kur'an buyuruyor yahse cahil ehniminfu öyle iffetli davranırlar istemekten o kadar utanırlar ki hallerini bilmeyen onları zengin sanır diyor Allah. ayet bunlar hep Böyle kullar da var ama isteyen de var. E istemek mecburiyeti de kalan da var. Her isteyen de yani çok var demek manasına gelmiyor. Efendi Hazreti'nin sözlerinde şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Yani hiç verme diye bir sözü yok. At üstünde gelse de isteyene verin. Yani bu ne demektir? Mercedes jimple jim, geldi, ondan sonra açtı elini, senden istiyor. Ya arkadaş ben burada yaya gidiyorum. Sen Mercedes ciptesin, ne istiyorsun? Belki yolcudur, belki yolda kalmıştır, belki nakiti bitmiştir, belki benzin koyacak hali yoktur. Başına bir iş gelmiştir, soyulmuştur, çarpılmıştır. Bir yerden parası gelene kadar, oradan oraya bile gidemeyecek kadar benzini bile yoktur. 5-10 kuruş lazımdır. Onun için tipe şekle de aldanmamak lazım. Hani hadis-i şerif diyor, at üstünde gelse de, Yani ne demek? Ya bu ne ya, dilencilik mi olur at üstünde? Adam itibarlı adam ki ata biniyor, atın varsa ne istiyorsun? Demeyin, belki atı vardır, ekmeği yoktur diyor. Yani o andaki bir zaruret vardır diyor. Bundan dolayı İslamiyet her zaman vermeye teşvik etmiştir. Ama sen diyor isteyen tarafına bak şimdi. İstenilen taraf versin diyor. Ama o zayi olmaz. <gülüyor> Dilenciyi isteyeni kovma diyor Kur'an. Ve duha ya. Bir kere geldi istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi bir şey. Bir daha geldi istedi. Yani uzun da bir kısası var. Bir daha ver, bir daha işte daha... Ona bunu geçerliyim demiyoruz. Ya dilenci misin, tüccar mısın dedi? Pis şaka yaptı. Hemen ayet geldi. İsteyeni kovma. Bu isteyene karşı hassas olmak. Mı? Hadi, git Allah versin. bu çok değerli geleli? Allah versin. Kafirlerin çocuğu olduğunu Yasinde söylüyor. Kâl ile zine Kafirler ne derler? Lileznam? En utamem elle ve şahallah Allah isteseydi yedirirdi bunu, Allah yedirmediğini ben mi yedireceğim? Allah vurmuş zaten herife, Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Allah istese yedirirdi, bunu kafirler söyledi diyor. Allah versin falan laflar insanı çok tehlikeye sokar iman bakımından. Veremedi mi de sana yolladı aşağı. sana imtihana yolladı. O zaman vermek lazım. Az çok bir şey vermekle, boş çevirmemekte fayda vardır. Ama isteyen tarafından konuşuyoruz biz şimdi. İstenileni anlattık. İsteyenin durumu ne? Eğer böyle ölüm kalım meselesi, zarureti yokken istemeyi alıştırdıysa kendini, alışkanlık haline getirip bu usta bir kapı açtıysa kendine Allah da ona fakirlik kapısını açmıştır diyor. İstediği kadar toplasın fakirlikten kurtulamayacak. Allah bereketini silmiştir diyor. Bu işe yemin et sallallahu Hadis bitmedi ama benim vaktim bitti. وَوَحَدِّثُكُمْ hadisen Size bir hadis daha söyleyeceğim diyor. Aynı hadisin devamında فَاحْفَزُوهُ bu hadisi çok iyi ezberleyin diyor. Şimdi siz zaten altını okusaydım haftaya kadar ezberleyemezsiniz. Şu üstünü bir ezberleyin bakalım şu satırı. Ezberleyin Arapçasını. Hocalar, talebeler, mollalar, kız erkek medresede okuyanlar şu üstünü ezberleyin. Selehat'un başlıyor. Haftaya kadar bunu ezberleyin. Burada kalalım ve bu hadisi bu hadisen devamında bir hadis daha söylüyorum diyor. Fahfazu onu da ezberleyin ezberleyin. Bu da Esas uzun kısmı yani. Buraya kadar üç satır okutacak, beş satır hatta var. Onun için izah ister. Ben izahsız şey edemem, ders veremem. Ee, i̇nşallah önümüzdeki derste de Rabbimiz Tebareke Teala devamını okumaya bizlere muvaffak eyler. Rabbim Tebareke Teala malların vermekle eksilmediğine bize inanmayı nasip eylesin. Amin. Allah Teala başımıza gelen belalara karşı sabrı ve rızayı bize ihsan edip, izzetimizi, şerefimizi ziyade eylesin. Amin. Allah Teala bizi dilencilik yapmaktan muhafaza eylesin. İsteme kapısını kendimize açmaktan muhafaza eylesin. Fakirlik kapısı üzerimize açılmasından muhafaza eylesin. Allah'ım ya Rabbim en büyük duam kimseye muhtaç eylemesin. Beni de ya Rabbi dinleyenlerimizi de şu hadis-i şerif hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu yemin ettiği cümleler hürmetine onun kasemleri yeminleri hürmetine Allah'ım. Allah'ım beni de bu dinleyenler, sevenlerimizi de müteallakatımızı da beraber bu dualara ilhak eyle ki senden niyazımız odur ki Allah'ım Elden ayaktan düşürme Allah'ım. Kimselere muhtaç etme Allah'ım. Ölene kadar ruku secdeyi yapabilecek kudret nasip eyle Allah'ım. Hafızamızla, aklımızla, gözümüzle, kulağımızla, böbreğimizle. Bütün uzuvlarımızla bizi ölene kadar faydalandır Allah'ım. Allah'ım kimsenin ellerine, ocaklarına düşürme Allah'ım. Kimseden dilendirme, muhtaç bırakma Allah'ım. Kendi karına, rızkımızla kanaat etmeyi nasip eyle, helal rızkımızla geçinmeyi nasip eyle. Allah'ım kimseye yüz suyu dökmekten bizi muhafaza eyle, kurban olduğum izzetimizi, şerefimizi muhafaza eyle. Allah'ım senden gayrine muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi onlar da sana muhtaç ya Rabbi. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç ancak sana muhtaç olayım diyenlerdeniz Allah'ım. Bu şiirin sahibinin sözleri üzere bize muamele ile. O sallallahu aleyhi ve sallamü aleyhi ve aleyhi ve sallamü aleyhi